الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا ومرشدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن تبعه وحت بھی سنتھی مین اہل بی طاہرین وصاحب الکرام المیاین الدین یہ دن ذصل سیلفی سالح عقید دن یصل دئیس دوا میڈس یہ دن یصل دہ اولتھن نسلر ان دلی لرا تھم یعنی بننا چاہیے بیش ٹر سیابت نہیں لیجیے بکوندا ہاتھر kaynak kitap چون bunu anlamak için alimler lazım. Birinci kuşak alimler sahabedir. Bu sahabeler ne anlamışsalar o naslardan, o naslar nedir? İcmadır. Ondan sonra kıyas lazım. O da nedir? Güncel meselelerde kıyas yapmak lazım. Nuktası koyulmayan, nas olmayan meselelerde iştihad etmesi lazım. Ondan sonra neyi açıkladık? Müştehitlerin sifatlarını Alimler, hakiki alimler ve peygamberlerin varislerinin sıfatlarını açıkladık. Bugün çok önemli bir meseleye geleceğiz. O da ümmetin hastalığı, şeytanın giriş noktası. Burada insan oğlu şeriatin karşısında iki içesindir. Yen müçtehiddir, yen taklitçidir. یعنی یعنی تکرین جو رسول اللہ نشتحید ن تکلی رسول sellem درچر رسول اللہ şeriat koyucudur یعنی insandır. O da Allahu Teala'dan alıyor, bize tebliğ ediyor. Resulullah da bazı yerlerde ihtihad yapar. Bazı yerlerde eee genelde e, e, taklit, taklit ittiba, içine uyuyor? Allah'ın sözüne uyuyor. Ama bazı yerlerde de ihtihad kapsamına sıktır. Çünkü Allah Subhanahu Teala Resulü içinde bile bazı meseleleri, kriterlerini vermiş, cenesini bırakmış. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ihtihad ediyor. Ondan dolayı sahabeler de dini Resulullah'tan aynen şekilde aldılar. Sahabelerin içinde de alimler dedik azdılar. Her zaman da azınlık olur alimler. Çünkü ilim talep etmek öyle kolay bir şey değil. Demek ki alimler peygamberlerin hakiki varisleri olduğu için ne yapmaları lazım? İhtihad etmeleri lazım. Ne de ihtihad ederler? Nas'ta yapamazlar. Kaide var. la Nas olduğu yerde iştihad olmaz. nasıl nedir? Allah'ın emri var Resulullah'ın emri. Burada iştihad yoktur. İştihad nerede olur? Yen Resulullah kapıyı açık koymuş. Nukta koymamış cümlenin sonuna vircül koymuş. İştihad kapsı açıktır burada demiş. O da yüzde otuzdur dedik. Şeriat'te yüzde yetmiş nukta koyulmuştur. Yen de güncel meselelerde cüncel meseleler nedir? güncel mesele o zaman yok huydur, bu zaman yeni, yeni bir fıkıhtır yeni bir fıkıh istiyor burada da alimlerin ellerinde kriterler var iştihad ederler bu müctehidlerin de neleri var? kriterleri var, şartları var onları yerine getirecek geçen ders açıkladık ilme ihate edecektir bilecektir, islam şeriatı usulün fıkıhtır, nasık mensukhtır eee kıvaid-i fıkhiye-i sahabelerin görüşüne alimlerin fıkhını bilmesi lazım. Arapça da mükemmel olması lazım o sayılır. Bunları anladıktan sonra ümmette bütün alim için ijtihad kapsamı nedir? açıktır. İjtihad kapsamı hiçbir zaman kapanmamıştır ve kapanmaz da kıyamet gününe kadar. Hatta Hazret Mehdi gelene kadar, Hazret İsa gelene kadar da ijtihad kapsamı açık. olar da ictihad eden güncel meselelerde ictihad kapsını kim kapatır kimse kapatmamış ehli elimle olabilir bir dönem gelmiş demişler ictihad kapısı kapalıdır bu da ictihadan demişler bunu hata yapmışlar ama ictihad kapsamı genelde bütün alimlere kritere sahip ise açıktır ondan dolayı sahabelerde Kaç tane müчtehidi vardır? Sahabe, alim sahabeler, kadar müчtehid sahabeler vardır. Sahabeden sonra tabi'in daha çok oldu müчtehidler, alimler. Etiba'u tabi'in, dört imam da etiba'u tabi'in içindeydi. Dört imamın zamanında da bile müчtehidler çok uydur. Ama müчtehid nedir? Dedik ki, müчtehid alimdir, peygamberin varisidir. etme aliyeti رسول Cüncel اون fıkıh نختہ veren, aliyatur icazetur var. bunaneler derler? müctehidler bu müctehidler her zaman var dört imam zamanında da vardır belki onlar değil 30'lar değil 40'lar değil 50'ler vardır ama bu, her alim müctehididir her büyük alim her alim de değil tabii tam şartlara sahip olan allame Şeyhul İslam, Bu gelen alimler ona göre tercih edebilir Dört imam ümmet ittifak etmiş bunların ilmine. Ehl-i sünnette dört imam bizim kaynağımızdır, bizim şücgecimizdir. Dört imamın haricindeki mezhepler, dört imamın zamanında, ondan önceki zamanda daha büyük alimler vardır. Ama nedir O alimler, o alimleri Allah subhanehu teala yazmamıştır. mezhebleri kalsın. Telebeleri yokuymuş, fıkhları yazılmamış. Ama Allah Teala bu dört imamı için kabul buyurmuş yer üzerinde. Bu dört imamın mezhebi tedvin olmuş. Yani yazılmış, telebeleri ilimlerini taşımışlar. Ondan sonra ümmet bu dört imam üzerine icma etmiştir. Ümmet de dalalat üzerine icma etmez. Fıkıhta dört imama mezhebine تابوی یہ da درد imamın mezhebine ümmet تابی تر درد امام بی امام لرد امت بلرا حقند اجماعت مشتر شم دہل سنت اہل سنت یون تھے چھ بہل سنتم بشلانگر باشد درد امام نام سورا بٹھن عالم لر بور اماما یورا بین 1000 در بین قصور صنا در 1200 sene 150 sene yakındır ne yapıyor bütün alimler bu dört imama uymuştur bu dört imamın fıkhını okuyorlar bize bir güne kadar e, nakil ceriyor evet bu içtihat meselesidir bir de ne var taklit meselesi var taklit meselesi nedir arkadaşlar bir tane de alim değilse mecburdur ne yapacak taklit edecek taklit nedir Bir denenin delilini bilmiyorsun ama o adama cüveniyorsun, alimdir. O nedirse ona göre amel ediyorsun. Bu taklittir. Delilini bilmeden insanın taklit edersin. Taklit ne? Hükmü nedir? İçtihadın hükmü nedir? Dedik. Her çeşit içtihad edebilir, mübahtır. Ama kriterlere sahip lazım Taklit de içi şekildir. Bir caiz olan taklit, O da nedir? İnsan kimi için caiz olan taklit caizdir? Caiz olan, şeriat izin veren taklide âvam elinde kriterler yoktur. Taklit ediyor, mecburdur dinini. Ayet hadisi okuyor anlamıyor, mecburdur bir alime uyacaktır. Bu caiz olan taklittir. Taklit Resulullah zamanında da vardır. Ashab-ı kiram zamanında da vardır 4 imam zamanında da vardır bu بجünde var kıyamata kadar de devam edecektir çünkü her çeşe diyemezsin sen alim ol Allah Teala sahabelerin hepsi alim değildir 2. teklid yasak olan taklit iştihatta da caiz olan iştihad vardır dedik yasak olan iştihad vardır caiz olan iştihad kriterlere sahip olacaksın iştihad yapacaksın Yassak olan iştihad nedir dedik? Yassak olan iştihad kriterlere sahip değilsin, iştihad edersin. Bu caiz değil. Yerine göre haramdır, yerine göre kırbaçlanır. Halife telefinden bir alim eliyeti yoksa, fetva verse kırbaçlanır. Teklitte de caiz olmayan teklid nedir? Çor Kör çoruna bir insana, bir alime Çor çoruna bağlanmaktır. Onun dediği dediktir, başka bir şey dinlemeriz. Onun dediği dindir. Her şey budur. Bu da çor çoruna taklittir bu da caiz değil. Demek ki içiye ayrıldı. Bugün bu dersi işleyeceğiz inşallah. Bu çok önemli meseledir. Şeytan bu noktada ne yapmış? Ümmete bir giriş yapmıştır. Çok hata işletilmiştir ümmete. İşte biz bunu Bu hatalara düşmemek için, doğru anlamak için inşallah bugün bunu arkadaş okur. Biz de buna devam ederiz inşallah. Evet. Ehl-i sünnet vel hiçbir Müslüman için belli bir fakirin mezhebine bağlı kalmayı zorunlu görmez. Bununla birlikte taklit değil de ittiba yoluyla bir mezhebe uymakta da bir sakınca görmezler. Evet. Şimdi burada ne diyor? Ehl-i Sünnet'te yoktur ille ki bir alemin sözüne bağlanmak. Biz dediğiz Ehl-i Sünnet 4 mezhebe bağlıdır. 4 mezhepten ne gelmişte buna bağlıdır. Bunun kısacası yani bir tane dinini öğrenmek istiyor, ilim talebesi olmak istiyor. Ne yapacaktır? 4 mezhep tertiplenmiş bin senedir alimler gelirler, bu dört mezhebi tasih ediyorlar, katalarını çıkartıyorlar. Bu dört mezhebi okur, 4 mezhebte, bir mezhebte o mezhebin metnini okur, metin ezberler, usul ezberler, usul öğrenir, kaideleri ezberler, ne olur? İcazat alır. İcazat aldıktan sonra onun için bir mezhebe bağlılık nedir? Şert değil. نپسم uymak. Ama ne var? Bu بغلان ise taklit değilse. بیبا مختیبہ farkı nedir? Taklit تھکلیت çoruna چھڑنا Yani delilini bilmiyorsun ama bu adam sağlamdır diyorsun, bu adama uyuyorum. İttiba nedir? İttiba, içi şekildir. Bir adamı uyuyorum o adama çünkü o adamın delilini biliyorum. Neden bana dedi bu fatua, bu caizdir, bu caiz değil, bu böyledir, bu böyle değil? Çünkü delilini biliyorum. Ben de delil dilinden anlıyorum. Bir de ittiba'te ne var? Ben delil dilinden anlamıyorum, avamım. Ama bu adamın şekli, şemailinden hakiki peygamberin varisidir. Birebir Resulullah'a uyuyor. Sağlam bir alimdir, ihlaslıdır. Resulullah'ın emrinden çıkmaz. Buna ben uyurum. Bu, bu konuda alimler diyorlar sen o alime bu niyetten dolayı uyduğun için sen o alime ittiba etmişsin. Çünkü o alim Resulullah'a ittiba ediyor Dataylı yollardan sen Resulullah'a ittiba ediyorsun. Yani uyuyorsun. Fark, ittiba'ten teklidin budur. Bu çok önemli meselidir arkadaşlar. Onun için avam ne kadar avam ise Allah Teala onu sorguya çeker. Her ağzı olana ittiba etmezsin. Bakacaksın bu adam halimdir alimdir. Biz alimin şartlarını dedik ve dersin sonunda da ehl-i sünnet alimin şartlerini açıkları inşallah. Evet. Şimdi taklitle ilgili burada bir dibnot var. O dibnotu okuyalım. Taklit nedir? Alimler taklit hakkında ne söylemişler? Bunu da anladıktan sonra bundan sonra bize zor gelmez. Taklitten ittiba'a fark etmemiz. Evet. Taklit, şer'i bir rikimde sözü aslında delil olmayan bir kimsenin görüşüne bağlanmak, delilini bilmeksizin bir kimsenin görüşünü kabul etmek veya delilsiz görüş ortaya koyan kimsenin görüşüne müracaat etmektir. Yani bir kimsenin delilini bilmiyorsun, uyursun, yen yani çor çorunu uyursun, yan adama cuvanı uyursun, hepsi olur. Yani bu, genel bir taklitin anlamıdır. Bu da neye, dedik, içiye ayrılır. Evet. Taklit iki türlüdür. Mübah taklit. Bu, şerhi hükümlere ulaşma yollarını bilmeyen, onları öğrenmeye gücü yetmeyen, o hükümlerin delillerini anlama imkanına sahip olmayan avam için geçerlidir. Fakat bu, avamın fetva sorduğu kişiden delil istemesine mani değildir. Çünkü kendisiyle Allah'a kutluk edeceği dini bir konudan emin olması bir Müslümanın hakkıdır. Evet, şimdi taklit, mübah taklit, mübah taklit, Havam için caizdir. Bu kapı açıktır. Havam için. Bu taklit Resulullah zamanında da vardır. Bir kısım insanlar çıkıyorlar bu taklidi de bile caiz görmüyorlar. Burada ne oluyor? Hata oluyor. Herkesin imkaniyati yoktur. Müçtehid olsun. Resulullah zamanında da bütün sahabeler bilmiyorlardı. Ne yapıyorlardı? Gelirdiler, o bir sahabelere sordular, yine Resulullah'a sordurdular. عالم sayısı, sayısı taklit nedir اللہ için şarttır yerine göre نظر Çünkü adam ne yapacak dini bilmiyor ama dedik ki bu değil عوام حق سن çor çoruna ne yapsın her اخذ olana سن Allah سل nasıl akıl vermiş nerede para kazanıyorsun düşünce atsı kalmışsın o kadar Allah Teala hatta hayvana da o kadar akıl vermiş sen de ne kadar avamsın o kadar aklın var ne yapacaksın so araştıracaksın hangi alimi peşindeysen eğer hiç delilden anlamıyorsan ilim dilinden anlamıyorsan en azından ne yaparsın en sağlam alimin eteğini tutacaksın Eğer biraz anlıyorsan, tabi ammiden biraz aydınsın, kitap okuyorsun bir şeyler biliyorsun, mağale okuyorsun vesaire hadise göz atmışsın. Edebilirsin, alime deliline bakarsın. İçin itminan etsin. İçin itminan etsin. Yani avam da derece derecedir. Bir derece, iki derece, 3 derece, hatta ilim telebesine yetişene kadar avam sayılır. ne zaman ben ilim telebesine soyundum, ilmin kriterlerini okudum medresesinde, o zaman avamlıktan çıkarım, talibi ilim olurum, ilim telebesi olurum. O da marhala marhaladır. Neye? Müştehire kadar çıkar. Avam da sıfırdan başlıyor o, o marhalaya kadar. Bunun da arasında düz avam delil soramaz. Neden soramaz delil? Çünkü delil söylese de ona, o anlamaz delilden. Özellikle ihtilaflı meselelerde. Onun için alimler demişler ki e, havamın e, e, havamın delili müftüsüdür. Çünkü sen ona dinini ona teslim etmişsin. İstiyorsan delil bilersin o zaman çaba göster biraz kendini aydın yap. Ama biraz aydın oldu. Ne yapacaktır? Eğer delilden anlıyorsa yok delili tercih etsin diye. Bana dedi mesela abdest al böyle al. E ben de biraz delilden bilirim niye böyle alayım? Niye böyle almayayım? Adam diyor çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş abdesti böyle. Al. Böyle yüzünü yıka, böyle ağzını üç sefer yıka. Anladın mi? Bunun bir mahsuru yoktur. Ama ben delil soruyu mu alimden? Ondan sonra o delili tartışayım. Bunun hakkı yoktur kavamin. Kavamın bu konuda hakkı yoktur. Evet bu mubah olan taklittir. Bu taklit caizdir. Çünkü ehli sünnette siyah beyaz yoktur. Taklit caiz değil, yen yani taklit mutlak olarak caizdir diyemeyiz. Ehli sünnette her şeyde detay var. Zaten bu detaydan da 1400 senedir ehli sünnet mezhebi itikatta ve akidede ve metodta ne durmuş ayaktadır. Evet. Yasaklanan ve kötülenen taklit Diğer alimlere bırakıp sadece belirli birini, onun bütün sözlerini ve fiillerini delilini bilmen sizin taklit etmektir. Öyle bir taklitçi taklit ettiği kimsenin dışındakilerin de hak olabileceğini kabul etmez ve aksi sabit olsa bile onun görüşlerinin dışına çıkmaz. O halde yasaklanan taklit delilini bilmeden başkasının görüşüne tabi olmaktır. Evet. Şimdi yasaklanan taklit nedir? Biz dediğiz avam Bir imama uyabilir. Yani Ahmet Mahmut'a uyabilir. Bir sorunu var mı? Ahmet avamdır, Mahmut hoca'dır. Uyabilir. Ama yasaklanan nedir? Taassup etmeyeceksin Mahmut'a. Mahmut hoca'ya taassup etmeyeceksin. O kadar. Hatta daha aşısı aşırısı olur şeytanın vasıtasıyla Mahmut çılıklık yaparsın. Yani fanatik olursun, değil mi? Tabii caiz mi? Fanatik Mahmutçı olursun, Ahmetçi Hoca olursun. Bu nedir? Caiz değil. İslam'da haramdır. Onun için ne diyenler? Ne diyenler? Diyerler ki ya bizim mezhebimiz var için, bizim hocamız var için başka odadan ilim alınır mı? Bu nedir? Taassüptür. hatabildim Çünkü masum alim yoktur. Ama ne var? Sünneti daha fazla bilen, ilmi daha fazla olan o ayrıdır. E bir de sen nasıl ayır eder, ayırt edersin avamsın bu daha sünneti çok biliyor daha bunu ayırt edemezsin bunu ayırt etmek için ilmin olman lazım onun için ehl sünnet bu konuda ince bir ayar koymuştur iyidir böyle bir taassupçu taklit var mı? evet ümmetin de belini büken bu taassupçu yasak taklittir buradan ne şeytan geldi bize ne yaptı İşte dört mezhep taklidi yen yani fırkalar teklidi yen yani, alimler taassubu ortaya koydu bundan dolayı ne oldu ümmet paramparça oldu bugüne kaldı halimiz Allah taassubu ne yapmış ne yetmiştir hiçbir şekilde taassub caiz değil taassub edersen Allah ve Resulü'nün sözüne yapabilirsin onun haricinde bir de ümmet bir meselde icma etmişse onda fire vermez onun haricinde meseleler nedir esnektir iştihadi meselededir bu. İşte taassub sen alimlerin sözüne yapamazsın. Taassub ümmetin başına çok dalalet getirdi, zayıflık getirdi. Ee, mesela işte Hanefiler bir zaman geldi iştihat kapsını kapattı mezhepler. Ne yaptılar bu sefer? Taassub oldu. İştihat yapamıyorlar. Taassub ediyorlar kendi mezheplerine. kendim mezheplerini savunmakla sadece yetindiler ilmi bıraktılar şafii hanbeli maliki dört mezhepte aynındır aidit hata mezhepte mi yoksa insanlardadır Tabi mezhepte değil insanlardadır mezhep doğrudur ama hata insanlardadır insanları taassup ettiler o mezheplere hatta öyle taassup geldi ki yeni taassup çoktur ama bir örnek versek Mesela Hanefi mezhebinde bir kısım bir zamanda alimler geldi son zamanlarda yani bundan 100 300 400 sene önce celdiler dediler Şafilerden kız alınmaz bile. Bu kadar aşırı tahassup mu olur ya? Bu insanı Allah korusun dinden çıkartabilir. Neden? Şafiden kız alınmaz. Kız nereden alınır? Bu Allah'a el-Kitaptan bile kız alabilirsin. Sadede Cafer'den kız Cafer'den evlenilmez. Yani şafileri şafir gibi gördüler. Taassuptan. Kız alınmaz. Evlenirsen illa çahanefi ka bir kadınla evleneceksin. Bir tane geldi biraz daha insaflı. Ya dedi ne yapıyorsunuz ya? Alınır. He? Ama kıyas yaparım ehli kitaba. Ehli kitabı nasıl alınıyor? Biz de kıyas yaparım şafilere ehli kitaba. Kız alırız ama kız vermeriz. O kadar taassup. Bir Şafii barmağını kaldırsaydı bir Hanefi diyerdir. Barmağını tutmuş Afganistan'da kırmış barmağını. Demiş Aduvullah'ın barmağını kırdım. O kadar nedir? Taassub. Helbücü Abu Hanife dövücü Hanefi imamları bu adamlardan dünyada ve ahirette beriydiler. Çünkü kriterler kurmuşlar. İmamlar, dövücü imamlar şimdi sözlerine geliriz. Taassubu ne kadar zemmetmişler, nehyetmişlerdi. Onun için İslam'da hiçbir şekilde özellikle hiç kimse kendi netisine bile taassup edemez. Ve şeytan gelir kendi netisine taassup edersin. Benim dediğim dediktir dersin. Benim sözün doğrudur. Hakkı görsen bile ne yaparsın? Dönmezsin. İşte bu taassuptur. Şeytanın giriş noktasıdır. Ehli sünnet bu kapıyı kapatmıştır. Evet şimdi gelelim i sözlere. Taklidin ilim olmayacağı konusunda alimler arasında ihtilaf yoktur. Mukallide yani taklitçiye alim denmez ve onun fetva vermesi de caiz değildir. Çünkü fetvanın şartlarından biri de şeriatı bilmektir. Evet, taklitçi yani bu kim dedi Şafii'den kız alınmaz? Bunlar hepsi alim değiller. Bunlar taklitçi kriterleri kaybetmişler. Taassub için sadece. İşte bir çitap okuyorlar Ne? bu taklitçi alim olamaz, teklitçiden de fetva sorulmaz bu kaydedir, kimden fetva sorulur alimden, alim alim de teklitçi olmaz bir alim taassub etti teklitçi oldu, o alimlik sıfatını kaybetmiştir evet Allah Teala kör taklidi ve çirkin taassubu kötülemiş ve pek çok ayette onları yasaklamıştır o müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamamış doğruyu da bulamamış idiyseler? Evet Maide 104. ayet ve Allah Teala örneç ver, veriyor. Diyor bu çafirler var ya. Resul celiyor Onlara diyor celin Allah'ın indirdiğine bakalım. Onu ile hükmedelim. Ne diyorlar? Hayır diyorlar. Menz Allah ve ilal Resul. Allah'ın ve Resul'ün dediğine gelelim. Kalu hasbuna ma ve cedna alayhi abauna. Bize hasbuna bize yeter. Babalarımızın dini bize yeter. Biz babalarımızdan bunu görmüş. Sonra Allah Teala dönüyor ki evelau. Ewelau kana aba'uhum la la ya'lamuna şey'en ve Ya babaları hakkı bilmiyorsalar, hidayet yolunu bulmamışsalar, yani siz de oğlanın peşinde gidiyorsunuz. Burada ne yapıyorlar ta'loları? Zemmediyor. Aşağılıyor. Akıllarını zemmediyor. E bir taklitçinin de bu çafirden farkı var mı? Bir tane çıkar, diğer ya bu delil yanlıştır. Bu delil çafirler çelmiş. E mukallidler musulmandır. Burada Allah-u kifir meselesini hiç tartışmıyor. Anlatabildim mi? Burada neyi tartışıyor? Akılın çalıştırmamak meselesi. Bu muminde de olur kafirde de olur. 13 alimlerimiz icma'an bütün kafirler için inen ayetler bu konularda musulman içinde kullanabilinir. Çünkü illet burada akıl nimetini yerinde kullanmamaktır. Biz dedik iblis nereye de çıkartır? Allah'ın emrinin önüne çıkartır. Bu da iblisi bir şeydir. İptal ediyorsun aklını çalıştırmıyorsun Allah'ın emrinde. Önüne çıkar diyorsun ama neyle? Diyorsun, yeter beni babalarım ben bunu görmüştür. Allah'ın emri ben lazım değil. E taklitçi de gelip diyorsun işte bak sen çor çorna buna bağlıyorsun. Bu yanlıştır. Hatta kendi mezhebinin içinden alim getirirsen kabul etmiyorlar. hayır اللہ Bu sebektedir ki sahabilerin hiçbiri bütün meselelerde belirli bir kişiyi taklit etmemişlerdi. Aynı şekilde dört mezhebin imamı da kendi görüşlerinde taassup göstermezlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini gördükleri zaman kendi görüşlerini terk ederler, başkalarını da şer'i delillerini bilmeksizin kendilerini taklit etmekten men ederlerdi. Evet. Şimdi burada bir kaide var. Çok önemli kaidedir. Kaide ne diyor? Hı? واہدھرلخلاخلاف نئی گیا زائف گیا گیا getirir çor تکلیف taklit getirir Onun için birlik istersek sahabe gibi olacağız. Sahabenin yolunda gidenler gibi olacağız. Ondan dolayı sahabe toplumunda hiç görmezdin bir sahabe her şeyde Adem Zeya İbni Abbas'a tabi etir. Yenide Adem Zeya İbni Umar'a tabi etir. Bunu 600 sene göremezdin. Ondan sonra bu çıktı. Bu taassup çıktı. Her çeş ne yapardı? Evet ben hanefiyim ama hakkı gördüm. Elimde de kriterler var. Bu konuda dönebilirim. Taassup çor çorunu olmaz. İşte bu taassup nedir? İhtilafın kaynağıdır. Ondan dolayı 4 imam bile taassubu yasaklamıştır. Kendileri bile hakkı gördüler. İttiba ederdiler. Bu konuda da çok sözleri var. Burada muellif birkaç tane söz almıştır. Evet sözler nedir? Mesela İmam Ebu Hanife Rahimullah. İmam Ebu Hanife Rahimullah şöyle der. Hadis sahih olduğu zaman benim mezhebim o hadistir. Yine şöyle der. Nereden aldığımızı bilmeden hiç kimsenin bizim görüşümüzü alması helal değildir. Yani İmam Ebu Hanife böyücü imam olduğu için alim olduğu için müştehidi mutlak olduğu için kendisini saklama alıyor. Ne diyor? Hadis ne zaman sahih oldu o benim mezhebimdir. Olabilir bir hadis İmam-ı Hanife'ye ulaşmamış. Kendisi bir meselede iştihad etmiştir. O iştihad da hadisin zıddıdır. Burada kendisini kur, halbuki Allah indinde mükellef değil. Çünkü bilmiyor o hadisi var. Bilerek karşı çıkmamış hadise. Ama kendisini sağlam almak için diyor ki ne zaman bir hadis, hatta ben öldükten sonra da o hadis sahihiyse, o benim mezhebimdir. Yani ben kendi mezhebimden geri dönmüş. Bundan daha büyük imam nerede buluruz? Sonra diyor ki: "Abu Yusuf'a diyor: "Vayhık ya Yusuf! Hey Ebu Yusuf, ne yapıyorsun? Her dediğimi sen yazma. Ben insanım. Bugün bunu görürüm, yarın onu görürüm. Her dediğimi yazma ama Allah'ın her dediği, Resulullah'ın her dediği yazılır. Ben bugün insanım. Bugün bu görüşüm var, yarın kriterler ışığında bana başka delil gelir, başka iştihad yaparım. İmam-ı Hanife'nin birçok kavlu var burada ama bu kavullerden, buçuk kavulden belli edilir bu imam ne kadar böyücü imamlarımızdandır. Boşuna ümmet icma etmemiş bunlar böyücü imamdır diye. Evet, ikinci imam. İmam Malik Rahim Allah şöyle der. Ben bir beşerim. Hata da edebilirim isabet de. Benim görüşümü inceleyin. Kitap ve sünnete uygun olanların hepsini alın. Kitap ve sünnete uymayanların hepsini de terk edin. İmam Malik diyor ben bir beşerim. İsabet edenim hata yaparım. Hangisi sözüm? İstihadım yani. Demiyor ben imamım teç başıma şeriat kuruyorum. Hayır. Dedik ki istihad meselelerinde imamları var. Yoksa dört mezhep ehli i sünnette %70 meselelerde muttefiktiler. %60 meselelerde mezhepte görüşler ayırır. Yani namaz nasıl kılınır, namazın ferzleri ve şeyleri, bular, zekat nasıl verilir, bunlar hepsi nedir? Var. Aynandır dört mezhepte. Bunların teferruatlarında ihtilaf var. O meselelerde de İmam Malik ve dört imam da aynen şeyi diyorlar. Eğer bizim sözümüz kitap ve sünnete ayrı ay aykırıysa ne yapın? Almayın sözünü. Neyi alın? kitap sünneti alın. Demek ki adamlar kendilerini öldükten sonra da kurtarmışlar. Çimin vay haline? Çor çoruna. Bunlara uyan. Ve çi çeşke İmam Malik'e çor çoruna uyan. İmam Malik'ten sonra, İmam-ı Hanife'den sonra dinine eklenen meselelerde ne yapıyorlar? Taassup ediyorlar. Evet. İmam Rahim rahimeullah da şöyle der. Hangi mesele olursa olsun onunla ilgili âdîlerin elinde benim görüşüme aykırı sayıp bir hadis ortaya çıktığı zaman hayatında da ölümünden sonra da ben bu görüşten dönmüşümdür. İmam mal İmam Şafii daha uyanıktır. Tahbir caiz ise işini saklamamış. Ne zaman dürçi öyle bir şey oldu benim sözüm muhalefet etti hakka, kitap sünnete ben eğer hayattaysam ondan dötmüşüm ya ben öldükten sonra da O sözümden dönmüş. Kurtardı mı kendini Allah indinde? Kurtardı. Kim kurtarmaz? Çor çoruna İmam Şafii'nin hatasının üzerine gitmek. Çık hatası da elin sayısı kaderiyle belki olmaz. parmakları kaderiyle. E? Hala İmam Şafii değil, İmam Şafii'nin mezhebinde taassup dönemlerinde eklenenlere taassup ediyorlar. Daha kötü. İmam Ahmet dördüncü imamımız İmam Ahmet Rahim da şöyle der Beni taklit etme Maliki de taklit etme Şafii'yi de Evzai'yi de taklit etme Sevri'yi de taklit etme Onlar nereden almışlarsa sen de oradan al Beni taklit etme Evzai daha büyücü imamdır İmam Ahmet'ten Onu da te Şavri, daha büyüktür olardan Onları bile taklit etme Onlar nereden alıyorlar sen de oradan al tabi bunu avama demiyor yanlış anlama bir de var çıkıp işte bak İmam Ahmet böyle diyor ben de iştihad ederim anlatabildim mi? Bunu ilim telebelerine diyor. Nasıl İmam Abu Hanife diyor ey Ebu Yusuf yazma benim her dediğimi? Anlatabildim mi? Çünkü Ebu Yusuf'un elinde kriterler var alabilir. İşte İmam Ahmet de diyor ki ilim telebesinin üzerine düşen beni çor çor da taklit etmesin. ittiba etsin ittiba nedir dedik o imam niye böyle demiş bu iştahı yapmış deliline bakacağım delil sağlam ise ben o delile uyurum anlamı geliyor delile uyursam anlamı gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyurum evet dört imam demek ki teklidi öyle görmüştür biz ne teklid haramdır deriz ha? yerine göre caizdir yerine göre haramdır kimi için caizdir avam için kimi için haramdır علimsin. Elinde kriterler var. Teklit ediyorsun. Değil ki mezhebi teklit ediyorsun. Hiçbir mezhebe kimse dememiş bir alim bir mezhebe uyması caiz değil. Tam tersine ümmet icma etmiştir. Bir alim alim olmaz ille bir mezhebin icazetini almasa. Ama teklit nedir? O mezhebin bütün Ademze'ye uyacaksın o mezhebe. Çünkü o mezhebi insanoğlu iştihadı var içinde, görüşü var içinde %70'i savabı ise, %80'i %9'anı savabı ise içinde muhakkak hata var. Sen dört dördlük o meseleye mezhebe uysan, elinde de şertler uygunlaşmış o zaman senin için haramdır teklid ona geleceğiz şimdi bundan sonra ama kimi için teklid haramdır Ee, bunu için. Kimi için caizdir? Elinde kriterler yoktur. Onun için caizdir. Evet. Onların bu konudaki sözleri gerçekten sayılamayacak kadar çoktur. Zira onlar Allah Teala'nın şu ayetinin anlamını çok iyi kavramış önder alimlerdir. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Evet. Allah Subhanehu Teala'nın bu kavlinin fıkhını Anlamını iyi 3. Ayet. Rabbinizden uyun. Bu çime çime Bu Hitap Gelmiş Bütün Ümmete Avam, Alimler انا من بیلر taklidi bırakacaksın, çor çoruna uymayacaksın. Avamıysan sağlam âlemin peşinde gideceksin. O zaman sen Resulullah'a, Allah'ın emrine uyarsın. Sonra Allah Subhanehu ve Teala diyor وَلَا تَتَّبِعُ مُنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Onun haricinde dostlarınıza uymayın. Kimdir dost? İşte bu benim mezhebimdir, bu bizcidir, bu cicir, var ya cemaatçidir filan cidir olara uymayın işte. Evet. حَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Bir azınız var bu ayetin hükmüyle amel edersiniz. Bir Birçokunuz şeytana uyarsınız. فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat. Hatırlatmak müminlere faydası, faydalıdır. Muminler ne kaderdir? Tabi azdır. غیر mümin daha çoktur. Düz musulman çoktur. Ama hakiki mümin azdır. Onun için müminler cennete girenler de azdır. Cehenneme giren çoktur. Evet. Şimdi metine geçelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmak suretiyle Allah Teala'nın rızasını elde etmeye çalışan samimi bir Müslümanın delili kuvvetli olduğu zaman bir mezhebin görüşünü bırakıp diğerini alması gerekir. İlmi ehliyette ve gerekli altyapıya sahip muteber, müçtehit imamların delillerini öğrenme ...ve onları inceleme imkanına sahip bir ilim talebesi, bu konuda elinden geleni yapmalıdır. Bir meselede bir imamın mezhebini kabul ettiği halde, başka bir meselede delilce daha kuvvetli... ...ve fıkhi açıdan daha tercihe değer bulduğu başka bir imamın görüşünü almaktan geri durmamalıdır. Onun delilini bilmediği hiç kimsenin görüşünü kabul etmesi caiz değildir. Çünkü bu takdirde o mukaddid olur, yani taklitçi olur, iktilaflı bir konuda... O konuyu ve delillerini elinden geldiğince incelemesi ve ondan sonra tercihte bulunması gerekir. Eğer tercih yapabilme imkanını bulamayacak olursa o zaman âvamın hükmü onun için de geçerli olur ve gider ilim ilim sahibi biri de sonra. Evet. Şimdi biz dedik dört mezhep şarttır. Yani bugün de dört mezhep üzerine ümmet icma etmiş. Bin kusur bu dört mezhebin bu bu دس Hatta öyle اجمائت bu زرے içinde تعالیٰ mutlak çıkıyordu mezhep kurmuyordu Ne yapıyordu? Kendisini bir mezhebe mensup ediyordu, o mezhebi törpülüyordu. Neden? Yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Yeniden bir yeri gelip keşfetmeye gerek yok. O yer keşf olunmuştur. Gitmek istiyorsan, bir çarvana min, seni o yere götürür. Çünkü o yer keşf olunmuştur. Dört mezhep nedir? Bir vesiledir. 4 دینا için içinde dolaşır Elinin sayısı قدر سے parmağınız 1 el, par, elin parmağı قدر meselelerde çıkamaz dışarı çünkü hepsi var ama ne lazım hakiki bir مؤمن hakiki bir musulmana ne lazım ilim talebesine kendi mezhebine mensüptür ben hanefiyim şafiiyim aşari şey şafi maliki hanbeliyim ne yapacağım kendi mezhebimde hata olan meseleleri racih olmayan, mercuh olan meseleleri de racihi tercih ederim. Neden? Allah Teala bana ilim vermiş ne yapıyorum? O ilimle de amel ediyorum. Ama bir zaman gelmiş alimlerin üzerine bunu terç etmişler. Çor çoruna taklit etmişler, bu kapıyı da kapatmışlar. İşte buradan ihtilaf gitti. Ümmet ne oldu? Taassub kaynağılandı. Dediğimiz gibi ümmet geriye kaldı. Hatta Osmanlı Devleti'ni ne çöktürdü? En büyük sebeplerinden taassup alimlerin işte bu olmaz, bu olur, bu olmaz, bu olur bu caiz değil. Hatta matbaa 250 sene icat olduktan sonra İstanbul'a giremedi matbaa. Matbaa büyük nimettir. Tabi nimette kullansan nimettir. fasatta kullansan nimettir Ama ne dediler? Caiz değil. Neden? Taassuptan. Halbuki Akıllarını iş çalıştırsaydılar mezheplerinin kriterlerinde Allah Teala hiçbir şeyi haram kılmamış. illeçi ki mahz. Yüzde yüz olur. İçki bile çi 919 ise bir ne var? Menfaat var içinde. Allah Teala diyor. Velo içki de menfaat var ama zereli nefhinden, faydasından daha çoktur. Onu hiç uzak durdur. Allah Teala hiçbir zaman tam her şeyi Yüzde kötü yaratmaz. İlleci bir faydası var ama bir imtihan iptila dünyasıysa kriterler de var elimizde ne yaparız? Biz doğruyla şeyi birbirinden ayırırız. İşte ondan dolayı iyidir dersin tamam hocam bu doğrudur dedin. Ama nerede? Nasıl olur bu? Olur. Bin kusur senedir, 1200 senedir tarih bunu ispat etmiştir. Bir alim yoktur Bir alim ümmette yoktur ki çıksın desin men 4 mezhebe tabi değil. Bütün alimlerimiz 4 mezhebe tabidir. Ama içlerinde muteber alimler çor çoruna tabi değiller. Örnek verelim. Hanefi mezhebinde neler var? Alalım. Birinci İmam Abu Hanife'nin telebesi Abu Yusuf. رحمت اللہ abu Yusuf یوسف imam شافی medینeden geldi baghdad baghdad'da kaldı o zaman abu Yusufle çok görüştüler sabahlara kadar oturdular ilmi meseleleri tartıştılar neyi tartıştılar yok bütün شریعت nukhta koyulmuş meseleler değil içtihadi meseleleri tartıştılar İmam abu Yusuf rahim allah yüzde üçte bir İmam Abu Hanife'nin mezhebinden döndü İmam Şafii'nin mezhebine. Her döndüğünde de bir meselede durdu vallahi yemin ediyordu. Abu Hanife hocam olsaydı benim gibi dönerdi. Çünkü o kriterleri Abu Yusuf'a kim, kim öğretmiş? Abu Hanife. Kim öğretmiş Abu Yusuf'e Hakkı görsen tabi olma. Abu Hanife çi dedi? Vayhaka ya Abu Yusuf. Ne yapıyorsun Abu Yusuf? چھن ہاں ہر دید یزمہ چنچانم یہ ابو ہنیفہ آزم میوسنی یور وزا ابو ہنیفہ میں سبندہ بجن عالم لرپر دہجیل حنفی mezhebinde bütün mezheplerde de uzantısıdır, Gelmiş çor çoruna bu Hanife mezhebine tabi değilim. Mezhebin içinde tercih etmiştik. İmam Malik'in mezhebine gelsek aynen. Böğücü imamlar vardır. Sahnun جبی, televesی. O da tercih ediyordu. Ebil İb Kasim جبی. Sonra İmam Şafii mezhebine gelsek en meşhur bizim kimdir? İmam Nevovi. İmam Nevovi rahmetullahi aleyh. Hepimiz tanıyoruz. Kırk hadis Riyazu ı Salihin dan tanıyoruz. Ama öyle değil. Bu en basit kitablarıdır ama bereketlidir. Ama İmam Şafii dedin e pardon İmam Nevovi dedin İmam Şafii mezhebi demen lazım. Çünkü bütün metin muteber metin kitablarına yazanlarından birisidir. İmam Şafii mezhebinin metin kitablarını yazmıştır. Yen de metin kitablarını şerh etmiştir. İmam e, Nevovi tam bir şafii mezhebini, kriterlerini ve metnini yazan bir alimdir. Ama bu kadar alim değil. ne Nasıl bir alimdir? Abu Yusuf gibi bir alimdir. Nasıl bir alimdir? İbni Abbas gibi bir alimdir. oların kriterlerinde yolunda giden bir alimdir İmam Nebovi. Şirazi'nin bir metin var fıkhi e, El Muheddeb. adı mehdetf fi fıkı özet şafii fıkhında metin var kısadır metin niye yazarmışlar alimler mezhepten talebe o metni ezberlesin aynen çarpı tablosu gibidir çarpı tablosunu ezberlemeyen talebe matematikte geçemez he işte metin ezberlemeyen talebe ilim talebesi olamaz نل گیل وفاس نئی وفا تھی نو بازار mecmu kitabında celiyorsun bakıyorsun imam şafiiçi mezhepte metin yazıyor orada kendi mezhebini kıran kırana tartışıyor kıran kırana buyuşufçu bir tartışır sonra tercih ediyor şafii mezhebine ters düşen görüşü neden diyor hak budur delil buna müsaittir diyor benim de görüşüm budur orada tercih ediyor demek ki bu nedir hakiki مشتحد Arapça deyimden tahsilü hasil. Bulunanı araştırma aramaya kalkıyorsun. Zaten biz elimizde. Neyi araştırıyorsun? Anlatabildim. Sen baba yiğidiysen, alimiysen, takvaliysen bu bulunanı elimizdekini törpüle. Hakka yüzde yüz getir onu. O zaman büyücü alimsin. Hanbeli mezhebinde de İbn Kudame el-Mukri Mekteşi büyük alimdir. Muğni kitabında ne yapıyor? Bir metni getirmiş, Hanbeli mezhebinde şerh ediyor. Ensklopedi gibi devasa bir kitaptır. Muğni orada ne diyor? Hanbeli mezhebine, kendi mezhebine muhalefet ediyor. Aynen kriterleri uygular. Ne yapıyor? Kendi mezhebinden bazen Şafii'nin, bazen Hanbeli'nin, bazen Evzaî'nin hangisi delil daha kuvatlıdır onu tercih ediyor işte bu alimlerden biz sünnete yakın oluruz yok çor çor bir mezhebe ademzeye bu mezhebe kabul etmek bu avam içindir ilim talebesi için alim için değil hatta şeyhul islam ibn teymiye şeyhul islam ibn teymiye hakkında 700 kusur alim icma etmiş ibn teymiye muçtehidi mutlaktır Adını, adını da Şeyhul İslam vermişler. Telebeleri toplamış 700 İbni Hacer bile askalani rahimahullah. 700 kusur alim icma ediyor. Diyor İbni Teymiye Şeyhul İslam'dır, müştehili mutlaktır. Yani Abu Hanife İmam Ahmet gibi. Bazı alimlerimiz, hocalarımız derdir. Şeyhul İslam dört imamdan daha şanslıdır Neden? dört imamın zamanında bu kadar hadisler bu kadar alimlerin görüşüne ulaşmak çok zoruyordur. İbni Teymiye zamanında hepsi kitap halinde elinin altındaydı. Hepsine de ittila ediyordu. Göz atmıştır. Bu konuda daha şanslıydı. Ona rağmen hembelidir. Kendisi yazardır İbni Teymiye el-Hembeli. Hembeli, hembeli metni yazmış. Hembeli metnini şerh ederdir. Ama aynen Ebu Yusuf'un uzantısıydır. Rahimahumullah. Neden? Neden? Şeyhül İslam yeni bir mezhep yazmadı. Yazsaydı Şeyhül İslam'ın talebeleri İbnü'l Kayyim, İbnü'l Recep, İbn, İbn, İbn Kesir'dir. Ne yapardı o mezhebi aktarırdır Nasıl la bu Hanefi'nin mezhebi yazıldı? Yazmadılar hiçbiri. Hatta bazı İbnü'l Recep el bak adı bile Hanbeli. Ne yaptı? Mezhebinden beri gelmedi. Çünkü İbn Teymiyye ona mezhepsizliği öğrenmemiştir. İbn Teymiye Ona ne öğretmiştir telebelerine? Mezhepten sorunumuz yoktur. Dört mezhep elhamdülillah. Ümmet icma etmiş üzerine. Bunlardan sorunumuz yoktur. Sorunumuz nededir? Dört mezhepteki hatalardandır. Onu da kim ter törpüler? Böğüc alimler. üç iyi mutlaklar. İşte onlar örnek. Sana bak bu böğüc alimlerden örnek. Onun için bir kısım insan bugün günde çıkıp mezhepleri iptal ediyor. Bu da yanlıştır. ne kadar taassup çör çörüne yanlış ise bu da o kadar belbü günde ondan daha fazla yanlıştır. Çünkü insanların dozlarını attırıyorlar. Allah ve Resulü'nün sözüne uyduyor avama. Avam nereden bilecek Allah'ın sözünü, Resulullah'ın sözünü nasıl anlayacaktır? Bu sefer saçma sapan görüşler çıkıyor. Adamlar alimleri bile itibar etmiyorlar. Sen dozlarını attırsan adamlar alimlere bile itiraf etmezler. Bu sefer kazanına koysan, çepçene o gelir, böyle öğreten insanları yarın o çocuk 2 gün sonra, 3 gün sonra, 1 hafta sonra o öğretene de karşı çıkıyor. Diyor, seni de dinlemiyorum. Neden? Sen kriterleri verdin eline, sakat kriterleri, yanlış kriterleri, dozunu da attırdın, adamın hücrelerini bozdun. Bak alimlerin görüntüsüne ne kadar güzel getirdiler. he Onun için biz ne çor çor mezhepleri mezhebleri ehl-i ehl sünnet çor çor ne mezheblere taparız ne de mezhepsizliği savunuruz. Her çete ona kadar yanlış ise bizim için mezhepsizlik de o kadar yanlıştır. Mezhepsizlik demek başıboş sokak insanı gibi demektir. Sokakta insan nasıl başıboş olur? Kriterler tanımaz. He? E... Fıkıhta da kriterler tanımayan başıboş insan mezhepsiz olur. Onun için bu toplumda en güzel şey mezhepsiz desen insanlar diksinir. Bu güzel bir şeydir. Diksinsiler, bırakın diksinsiler. Çünkü mezhepsizlerin zereli mezhebe taassuptan daha zordur. En azından mezhebe taassup eden alimin kokusunu alıyor, gene alim ne derse dinler. Mezhepsizler hiç kimseyi dinlemiyorlar. Evde babalarını bile dinlemiyorlar. Kendi hocalarını Taşlıyorlar. O zaman ne oldu? İki taraf da yanlıştır. İfrat, tefrit, sırat-ı müstakim nedir? ehli sünnetin yoludur. Bu da örnek verdiğimiz böyük alimlerdir. Onun için, onun için diyoruz. Mezhebin içinde bir dene kriterlere sahip oldu. Tercih etmedi. Sadece aklını çalıştırmadı. İlim seviyesi Allah-u Teala indinden alınır. ne olur? Avam seviyesine düşer. Mezhebin içinde avam seviyesine düşer. Aldığın ilim sana yaramasa nedir? Yani benim bir kılıcım var. Bunu biliyorum. He? Parlatıyorum. Biliyorum ama hin yeri geldi. Kullanma anı geldi. Ne buniden düşmana saldırıyorum ne kendimi savunuyorum içinde. Hep ne yapıyorum? Gösteriş yapıyorum boş zamanlarımda ama fiil yeri geldi, kılıncı kullanamıyorum. Bu kılıncı neye yarar? Bu kılınç hiçbir şeye yaramadı. E biz ilmi öğrenerim ama hin yerinde kullanmasak neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz. O zaman bu türlü alimler ümmette de var, bugün de var, eskiden de vardır. Çor çor ne mezhepte papağan gibi okuyorlar. Bunlar nedir? Bunların hükmü avam hükmüdür. Evet. delilleri inceleme imkanı olmayan avamın mezhebi yoktur. Aksine onların mezhebi kendisine fetva veren müftülerinin mezhebidir. O halde onların yapması gereken şey soru sormada titiz davranmaları ilmine ve güve, ilmine ve dinine güvendikleri Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini bilen ilimleriyle amel eden salih, muttaki ve rabbani alimlere sormaktır. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Eğer bilmiyorsanız ilim eline sorun. Yani bu ayet Ee, hangi Saf surası. الذكري, he? He. Surası 43. فیص oh, bir bir gitti bir عالم he? O attar ona bir ilaç verdi, onu bozdu. Desek ona niye gittin bu attardan aldın? E, bana dediler bu doktordur, gittim o doktora. Ne dersin? Dersin, sen hiç aklın yok mu? Ha? İlk sözümünü dersin. E, sen alim dedin, doktor dedin hastanada olur. Yok gidersin attara, bakkala, çakkala, değil mi? Nere gidersin? Hastaneye gidersin. Alim dedin, e, alimin kriterleri var, şertleri var. Bunu en cahil insan bilir. Onun için Allah-u Teala diyor bilmiyorsanız alimlere sorun. Onun için avamın hükmü nedir dedik alime soracaktır. Ama alimde de her alim değil. Rabbani alimler. Bakarsın adam ilmiyle amel ediyor. Aktardığı nefis hava uymuyor. Ondan sonra e, delile uyuyor. Ümmet bunun hakkında iyi konuşuyor vesaire Bu alime uyarsın. Avamın da hükmü budur. Avam alime uyacaktır. Çünkü bugün de bazı insanların yine dozunu attırıyorlar. İçi şitap okuyor, dört hadis bakıyor, riyad Salihin okuyor. Diyor ben ilim televesi oldum. Hakım ne yapıyor? Alimlere ne soruyor? Delil soruyor. Alimlere meydan okuyor. Ya hocam sen niye böyle dedin? Bu yanlıştır. E bu da yanlıştır. Sen hala avamsın. Haddini bil, aşma. Anlatabildim mi? Kim hocaya diyebilir kriterleri var elinde hocaya diğer evet bu bundan dolayı bu delil budur bu delil budur. Evet olabilir sen bir alemin sözünü okursun o alim o alime reddediyor o sözde bir delil var kullanılmış o delili getiriyorsun. Ama o alim o delili o bir verdik alimin delilini çürütmek şeyini bilir. O delili nasıl cevap verir, çürütür? O cevabı sen bilmiyorsun. Sen ne diyorsun? Bir hazine yakaladın. Gelip alime karşı çıkıyorsun. Sen böyle diyorsun ama delil budur. Anlatabildim? Onun için alimler tartışırken birbirlerini dillerinden anlarlar. Bir hadisçi olmayın, dört hadisçi olmayın. Alimler kapıyı açıp dışarı bakıyorlar. Sen kapının deliliğinden 4 hadisten 5 ayetten bir meseleye bakıyorsun. fark bu Onun için avam dinini sağlam almak için alime uyması lazım. A avam da dedik derece derecedir. Evet. Bugün de bu kadar inşallah önümüzdeki derste eee alemin sıfatlarını onları işleyeceğiz inşallah. Ondan sonra bu bölüm 7. bölüm biter. Bu aslında 7. aslında biter. İnşallah 8. asıla geçeriz. والحمد للہ رب العالمين و والسلام وسلم علیہ